Hani bu bir hakikat, bir şeriat bakışı değil mi? Öncesi problem yok. Evet kader mi? mevzuu hep böyle, tarih boyunca hep e, insanların anlamasında, algılamasında ya da anlatılmasında hep sıkıntı olmuş. Farklı farklı bakış açıları, farklı farklı izahatlar evet. var. İnsanlar bu sefer şeye giriyor. Kaos, karmaşaya giriyor. Yani bir cihetten insanların genelini anlatan bir usul var kaderle alakalı. Ne bileyim işte bir üst mertebeden insanlara has hasül has havas mertebelerinden anlatılan kadar mevzusu var. Aralarında büyük bir farklılıklar oluşuyor. Şimdi insanlara, belki de burada insanların inançlarında zafiyetleri olduğu için bazı alimler burada insanları Allah yolunda daim eylemek ya da çalışmalarını sağlamak için bir böyle bir izahatta bulunmuşlar. Demişler ki insanın kendi çabasıyla çalışmasıyla, edinmesiyle, sebeplere başvurmasıyla Allahu Teala da ona göre de bir şey halk eder. Bir sonuç halk eder, çıkar diyorlar. Baktığımız zaman ama bu tarz alimlerin kaderle alakalı bu izahatlarıyla ehliullahın seçkinlerinin kaderle alakalı izahatları birbirine çok zıt. Ama şimdi kişi avam olarak mı? Değerli? Mesela bakış açısını seçkinlerin seçkinleri olarak bakarsa iş kolaya gidiyor. O zaman demek ki avamdaki kişi için. Mertebeye göre hitap var. Şimdi mertebeye göre avam olarak ya da şeriatın ölçüsünce yaşayan bir insana göre avam tabakasına göre bir hitap geliştirmişler. Kul, Allah... Bir kul var. Bir de bütün kulları yaratan Allah var. Kul kendi cüz'i iradesiyle bir takım şeylere karar kılar. Harekete geçer. Niyetlenir. Ondan sonra da allah Teala onun karar kıldığı ya da niyeti üzerine harekete geçtiği şekilde o yolu ona kolaylaştırır. Değil mi? İzatlar bu şekilde yapılıyor. Eyvallah. İş şey. işleyişi, bu zihnin işleyişi bu şekilde zaten. Bu şekilde bu yapılıyor. O yüzden de o izat yapılıyor. Şimdi Mevlana Hazretlerinin Fihi Mafih adlı kitabının başında okuduğumda bu beni çok etkilemişti. Şöyle bir cümle kullanmış. Tam olarak belki birebir aynısını söyleyemem ama e, anlam olarak böyle bir cümleydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Heyhat, şaşarım ki insanlar Neden rızıkları peşinde koşar dururlar. Bilmezler ki rızıklar insanların peşinde koşar <gülüyor> Evet. Şimdi Mevlana Hazretleri bu sözü kullanmış. Sen şaşarım diyor. İnsanlar ömür boyu rızıkları peşinde koşar dururlar, didinirler. Halbuki diyor o rızık, Allah'ın takdir etmiş olduğu o rızık o insana ulaşacak. Rızık aslında insanın peşinde koşar. Ne zaman, hangi zamanda, ne vakitte, nerede o insana ulaşması takdir edildiyse o insana ulaşayım diye o rızık koşar. Gelir onun elinde. Ama Mevlana bunu hangi makamdan söyledi abi? Şimdi bu hakikat mertebesinde. Yani, şimdi şimdi bu, ha, hakikat mertebesinden bakıldığı zaman rızıklar ne diyor? Daha önce de söylemiştik Resulullah Efendimizin hadisi şerifinde 123'ün günde Allah-u Teala bir melek görevlendirir. Şu dört şeyi yaz der. Bu dört şeyden biri de rızıktı. Rızkının ne olduğunu yaz der. E, bu rızık belli. Bir insan bu dünya hayatında üzerine takdir edilmiş olan rızkı almadan bu dünyadan asla göçemez. Yani Kesinlikle. rızık derken de geniş ana ilim mi olabilir? Tabii. Her şey. Rızık geniş manada. Ha. Ömrü boyunca edineceği ilim. Elhamdülillah. Ee, yiyeceği, giyeceği. Muhdin İbn ve Ehlullah'ın bir kısmında rızkı şöyle tarif ederler. Yani yiyecek, giyecek babından rızkı şöyle tarif ederler. Yediğin, boğazından geçen yedik ve içtiklerin ile üzerinde giydiğin elbise. Yediğin, içtiğin, giydiğin evet. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ayette biz rızka kefiliz dediği kulların rızkına kefiliz dediği kısım burasıdır derler. İlim de bir rızık. Tanıma i̇lim de bir rızık. Tabii ki ilim de bir rızık. Sana verin her şeyi rızık. rızık yani. Tabii. Edindiğin ilim de bir rızık. Giydiğin, gidiğin, Giydiğin, içtiğin. içtiğin. Şimdi bu manada diyor ki mesela çalışıyorsun, çabalıyorsun, bir sürü para biriktiriyorsun, bir sürü işte yatırım yapıyorsun, ev alıyorsun, araba alıyorsun, yiyecek alıyorsun, evine yiyorsun, içiyorsun. Aslında senin rızkın o çalıştığın, kazandığın paradan atıyorum bin liradan içinden beş lirasını mı yiyorsun, içiyorsun, üzerine elbise alıyorsun? Senin rızkın bu zaten. O bin liranın beş lirası senin rızkınmış, 995 lirasını sen başkası adına kazanmışsın. O senin rızkın değil. Kimin adına kazanmışsın? Belki işte çoluğunun, çocuğunun, ananın, babanın ya da kimlere veriyorsan onların adına kazanmışsın. Yani burada aslında sen başkalarının rızıklarının temininde kullanılmış bir araç fükründesin. Evet. İşin hakikati bu. Çünkü sen almış olduğun kazancından yediğin içtiğin üzerine giydiğin neyse senin rızkın olur. Geri kalan kazancını her ne için yatırım yaptıysan o yatırım yaptığın şeyler kime kalacaksa kim ondan faydalanacaksa rızık onların rızkı. Sen onların rızkını kazanmak üzere araç olarak orada kullanılmışsın şimdi. Olay bu yani. Sadece araç. Bir sıkıntı yok. <gülüyor> Ertuğrul ne yaptın? Kadar gayret aşıktır dedi. <gülüyor> Kadar gayret aşıktır. Saktır. Ben bu konuyu kimle konuşmak için hiç anlatamadım hocam. O zaman yan gelip yatalım diyorlar. İlk söyledikleri şey bu. Çünkü herkesin kafasında kazanç en tekisi bir hayat var ya, dünyaya bir hayat var mızık taklit edilmiş bir şeylerle atmaz, artır, eksilmez diyorsun. O zaman yan gelip yatalım mı diyor. Söyledikleri başka bir şey de yok. Ama sen o da onların hayatına nasıl baktığını gösteriyor. Senin bakış açında da gidip gel gitler oluyor mu peki abi? Yok abi. Ben şey e, farkındayım ben. Mesela o evet. bunu söyleyebiliyor abi. Diyebiliyor ki kolay gelir yani. Baktığımız zaman. Gidip gidip gel... der, bende de olmuyor ama e, harekete geçince şeriattan hareket etmem gerekiyor. İşin yani iç yüzünün hakikatini bilirken bu şekilde bilmek tamam bir sıkıntı yok. Ama hareket ederken hakikat boyutu olarak hareket edilmiyor. Edersek o, o, o duruma düşüyoruz. Hareket yani. ederken tabii ki sebepler dairesinde hareket edeceğiz. Çünkü Allahu Teala bu alemde her neyi halk edecekse sebebe bağladı. Sebebi örtü yaptı. Ha. Burayı iyi anlayalım bak. Sebeplere takılanlar da helak olur. Ha, sebebe takılırsan helak olursun. Ama bu alemde olayların, işlerin cereyan edişini sebepler dairesinde halk etti allah Teala. Sebebi başvuracağız. Evet, ama bileceğiz ki o sebep bir perde. Perdenin ötesindeki o perdeyi hareket ettiren kim onu iyi bilmemiz lazım. Bilmekle eyleme geçmek ama işte iki farklı şeyler. Eyvallah. Hani öyleyse bir sıkıntı yok. Sebebi başvuracağız. Hatta anlatılır bir hikayedir. Allahu Teala'nın rızka kefilim. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetini iman edip inanmış, zaten birisi diyor ki ben bunu test edeceğim. Allah-u Teala rızka kefil olduğunu söylüyor. Ben diyor bunu test edeceğim. Nasıl test edeceğim? Diyorlar. Bakın şimdi ben nasıl test edeceğim diyor. Gidiyor çölün ortasına. Hıssız yere gidiyor bir de. Kimsenin olmadığı kuş uçmaz, kervan geçmez bir çölün ortasında bir çalılık bir yer buluyor işte dikenlik neyse. Bir onların içine giriyor. Saklanıyor. Ey Allah'ım diyor. Şimdi benim rızkıma nasıl kefil olduğunu, rızkımı nasıl göndereceğini Bekliyorum Bekleyeceğim göreceğim Neyse yatıyor çalıların arasına Bir gün geçiyor iki gün geçiyor Bizimki acıkıyor tabi iyice Susuzluk açlık Baş göstermeye bir takım şeyler Etkiler yapmaya başlıyor Biraz harap ve bir tat düşüyor O sıcakta çölün ortasında iki gün geçmiş tabi Bir bakıyor bir ses geliyor Bir kervan geliyor Kervan geliyor. O çalıların dibinde kervancıbaşı durun diyor. Burada konaklayacağız. İhtiyaç gidereceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bunlar şimdi orada konaklıyorlar. E, yemeklerini, sofralarını açıyorlar. Kuruyorlar. Adam da bekliyor savursuzlukta şimdi. Acaba diyor açlığı da var, susuzluğu da var. Bana ne zaman gelecek acaba? Yiyeceğim, <gülüyor> içeceğim rızkım diye bekliyor. Kervancıbaşı diyor ki oradaki adamlarına şu kum tepelerine çıkın sağa sola bakının. Yoldan gelen geçen biri varsa çağırın davet edin yemeğimizden nasiplensin. Sevap olur. Neyse adamlar kum tepesinden çıkıp sağa sola bakınıyorlar falan. Tabi gelen geçen kimseyi görmüyorlar. Bizimki sesini de çıkarmıyor ama hiç içinden ya beni bulamadılar. Bulsalar da işte rızkım nasıl gelecek falan endişesi şüphesi içerisinde beklerken Adamlar oturuyor sofraya yemeye başlıyorlar. Yemeye başlayınca bizim adam umudu kesiyor. Diyor ki tamam bunlar artık sofraya da oturdu yemeklerinde yiyecekler. Biraz sonra da kalkıp gidecekler. Zaten iki gündür açım. Acaba ne olacak benim halim? Öksürüyor. Çalının arkasından öh diye öksürüyor. Öksürük sesini duyunca kervancı başı diyor ki ya bir ses geldi öksürük çabuk sağa sola araştırın. Bir insan mı var? Aygın mıdır baygın mıdır bulalım? Araştırırken mi araştırırken bizim adamın çalıların arasında yatarken buluyorlar, getiriyorlar. <gülüyor> Harap tab düşmüş bu vaziyette. Diyorlar bu aç susuz kalmış bu adam kim bilir kaç gündür hemen işte yemek verin, su verin. Güzelce bir yediriyorlar. Suyunu da içiriyorlar. Bizim adam kendine geliyor. Kendine gelince söylediği kelime şu. "Ya Rabbi senin rızka kefil olduğuna şahidim. <gülüyor> Rızkı gönderiyorsun. Amenna. Ama öksürmeden göndermiyorsun diye. Evet. <gülüyor> Sebep. Yani, <gülüyor> <o> öksürme yani. <gülüyor> Aslında onu öksürten de oydu. Muhakkak tabii yani... ki. Yani sebebe başvurmak. Sebebe tabii ki başvuracağız. Yani, senin çalıştıran da o, yatıyorsan yatıran da o. Bu idrakla baktığın zaman zaten kadere iman, üzüntüyü gama ve kederi alır diyor Resul Efendi. Tabii tabii. Hiçbir bu bu işler hiç kalması. olmuyor, öfkelenmiyor, üzülmüyor. Takdir neyse Şu olduğunu ben, bildiğin tamam. için cereyar eden şeyin Allah'ın takdir olduğunu bilen insan ne üzülür, ne stres yapar, ne sinirlenir. O zaman havas oluyor. Yani yani kendi kendiyle alakalı mevzuda üzülmez de, stres de yapmaz, sinirlenmez de, sadece seyreder. Seyrettikçe hikmetleri görür. Bu da seyir usulü bir şeydir onun için işte, artı puandır. Hem şey bana, Kemalatta. Yani, Riskin isteyen marka sorusun, bol okusun diyor Rasulullah Aleyhisselam. Evet. Burada hangi rızkı kastettiği? Genel hangi manada olur? burada rızk. Hı. Tabii yani gerek maddi de olabilir, manevi rızıklar da olabilir, ilimde olabilir. Peki bu artım zaten olmayacak ki abi. Kader lafzına iniyoruz diyoruz. Kader değişmez. Artım Hı. olur. Bak Kün Allah de... onu sebep kılmıştır. Vaka suresini bol bol okursun. Halbuki Allah-u Teala zaten senin rızkının artmasını yazmıştır, takdir etmiştir. Artmasının da sebebi Vaka suresini okumanı takdir etmiştir. Gene kaderin içinde. Mi? Yine kaderin içinde değişen bir şey yok. Yani şöyle oluyor. O zaman Vaka suresini sadece ben benim rızkım artmayacak. Sadece ben Vaka suresini okudum. Mesela Fetih'i okuralar mesela diyelim ki abi yani kişiler. Evet. Veya başka bir surelerden okuyorlar ki yani fayda görecekler dünyalık veya ahirettik yani. Evet. E, kişi okuyor ama kişi de okumuyor ama bunu biliyor yani. Şimdi bilen var, bir okuyan var. E, onu okutturan Allah Teala. Ama ona bilditleri okumuyor, nasibi yok yani. Nasibi yoktur, tabi. Bilir ama yani. uygulamada geçiremez. Çünkü Haldin, yazılmamış. Halil'in dediği doğru mu bunu? Yani vakasûresi okunca o zaman zaten değişen şey olmuyor şey yani. Daha idrak olarak alt mertebedeki birine bu söylenmedi de şu anda burada herkes konuyu anladığı için Suresi'nin riski arttırdığı söylenemez. Olmuyor mu bunu? Yok vakasûresi o tarz bir riski arttırır. Şimdi ben aram Karanlıkta hani oleyha var ya o levha değişmiyor abi. Evet levhi mahfuz. Bak, Değişmeyen levhi mahfuz. Yani ama işte diyorum ya bu daire arasında yani hükümler dediğimiz sebepler de değişebilir o zaman değişmez mi abi yani? Ben de öyle diyorum. Sebepler değişir, alt levhalardaki yazılanlar yazılır, bozulur, çizilir, tekrar silinir, tekrar yazılır. Yani hüküm değişken de e, hükümü sebep olarak da görebiliriz ve mesela bir sebep bir hüküm diyebiliriz yani yani o anlık sebep hüküm babında diyorum yani. Genel anlamda hüküm olarak değil de tamam. yani yaşanılan o olayla alakalı yaşanılan bir işte bir kıssayla alakalı ona hüküm verip de sebep değişebilir yani. Hani işte kişi çıkardı çıktığı zaman evden inşaatın oradan geçerken tuğla düşecek evet. ve ölecek vefat evet. edecekti. Evet. Ama vefat edilmeyeceğini oradan geçerken birini ne verdi? Sadaka verdi. Evet. Sadakına da belayı dafetti. Belayı defetti. Belayı defetti diye göründü. Ama işin gerçeğinde ne vardı? Levih mahfuzda zaten Ölmüyor. sadaka vereceği, evet. e, ölmeyeceği, kafaya kapayalmasına düşmeyeceği zaten yazıyordu Levih mahfuzda. Dolayısıyla Cerya neden ana levhadaki? yani Levih mahfuzda ne yazıyorsa Cerya neden olur? Yani işte, onda bir değişiklik evet. yok. O zaman bizim yapmış olduğumuz ya da yapmamış olduğumuz her ne varsa Levih mahfuzda bizim adımıza yazılmış olan şeydir o. Ayağını sabit etmenin Şimdi bir insanın bu konuşmalara bakarak kendini rahmete ve işte salmaya götürmesi lazım. Ama kaderinde böyle bir şey olmadığı için bunu yapamayacak. Yapamayacak. Allah onu rahmete kaptırmayacak. Kaptırmayacak. da varsa, rahmete düşecekse, düşecekse, bırakacaksa her şeyi, o onun kaderinde öyle yazılmıştır zaten. De onun evet, için. Onun için. Rahmeti. O bilgiyi elde ettiğinde rahmete düşecektir. Şimdi bazen eleştiriyorlar. Diyorlar ki hakikate dair, geçenlerde de oldu gene sayfada, hakikate dair böyle mevzuları dile getirmekle vebal altına da girebiliyorsunuz. Bazı insanlar bunu işte ha, farklı yani. anlayabiliyor. Anlayabiliyorlar Şimdi farklı anlayabiliyor ama bir insanın farklı anlayacağını düşünerek bu hakikatleri hiç dile getirmemek Haksızlık, o da olmaz. Nemalanacak yani. adam da var. Yani orada faydalanacak adam da var. Tamam belki öteki adamda zarar görecek ama zaten bu uyarı baştan yapılmış. Ne deniyor? Bu hakikati idrak etmek zordur. Herkes kavrayamaz. kavrayamaz. Önce bir takım altyapını tamamlayacaksın. Şeriata dair bilgini, ilmini elde edineceksin. İlmi, hal bilgisini elde edeceksin. Şeriatı yaşayacaksın. Ondan sonra hakikate talip olacaksın. Elhamdülillah. E sende şeriat yoksa, şeriatı yaşantı yoksa, hakikate talip olup da çıkarsan ve burada da bir takım yanlış anlayıp da ...hayatında yanlış anlamalardan evet. doğacak zarara uğrarsan... ...bunda benim ne mesuliyetim var? Yani. Bana ben da... Nasıl? Var mesuliyet. Bir önce konuştuğumuzda... ...sen söylemiştin. <gülüyor> ben de itiraz etmiştim. Ama mesuliyet var demiştin. Şimdi... <gülüyor> mesuliyet varsa... Muhyiddin i̇bn Hazretleri de hakikatleri dile getirdi. Şimdi onun kitaplarını herkes okuyor. Bakın şimdi aynen, aynen. olaya ince bakalım. İnceden bakalım. Zaten kitabın başında diyor ki bu meseleleri anlayabilmek için diyor, bize yakın olmanız gerekir. Yakın Yakınlıktan kastı ne? Yani bu ilimleri anlayacak idrak ve kapasitede olman lazım. Elhamdülillah. Yakın olmayanlar diyor o zaman bizim eserlerimize yaklaşmasınlar. Uyarı yapmak o zaman zaruri. E uyarı zaten yapılır. Yapılması lazım. Bak hep tabi ki uyarı zaruri. İşte uyarıyı yaptıktan sonra yine karşı taraf bu uyarıya rağmen gelip de o hakikatlere dair senin anlatmış olduğun bilgiden bir şeyler öğrenmek kastıyla geldi. Ama altyapısı olmadığı için çıkarttı kendinden farklı farklı manalar. Anlatılan gerçek mananın dışında zıt bir mana çıkarttı. O zıt manayla da birlikte yolunu sapıttı. Şimdi burada mesuliyet var mı? İşte ben yok demiştin ama tam size var demiştin böyle bir örneklerle mesela. Uyarı ama uyarı yaptı. Hatırlamıyorum ama hani uyarı uyarı yapıldıktan sonra uyarıyı yapıp bak böyle böyle bu hallerle karşılaşılabilir bu hale girmeden ben seni baştan uyarıyorum denildiği halde kişi bütün bu bilgiye sahip olup da yine de o bilgiye talip olursa ve orada hataya düşerse Allah bilir tabii ki Allah'a alem mensület ne derece olur. Sonuçta kişi uyarmış. Uyarmıyor. Mesela silah icadı, atom bombasının icadı. Hani birçok icat iyi yönde kullanılabiliyor, kötü yönleri. Ama bu adam kötü yönlerinden de o zaman mesul. Yani bir önce konuştuğumuzda iyi yönlerinden Ama bu adam bunun amacı öyle değildi. Amacı belki tamamıyla iyi bir şey. Ameller niyetlere göredir. Bir insan iyi niyet üzere hareket ettiyse... Onun karşılığını, mükafatını da iyi niyet üzere alır. Bunu da söylemiştim ama mesela. Bir ay önce bulacağım. <gülüyor> <Cool>. <gülüyor> Bu da geçmişti. Ama Sen orada bir vermiş olduğun... Etmiştim, bir şeyler anlatmıştın. Senin orada vermiş öğrendim. olduğun örnek farklı evet, silahla milahla alakalı bir örnek verdim. Ben oradaki mesuliyette evet mesuliyeti var dedim. Yani hatırlıyor gibiyim o konuları. Bu hakikatleri de konuşmuş. Hani neden bazılarını e, işte paylaşmıyoruz diye. Bazı insanlarla. Bunlardan da konuşuyoruz. Genel manada herkese paylaşmıyoruz tabii, paylaşamıyoruz. Bak burada bile bak ne yapıyoruz? Buradaki kendi muhabbetimizi ayrı bir özel kayıt <gülüyor> tutuyoruz yani. Kalkıp da sayfada veya herkese alenen açık bir şekilde paylaşamıyoruz. Ne kadar uyarırsan uyar, hakikate dair bilgisi olmayan bir insan böyle merak, yap merak var ya, ooo hakikate dair bir takım işte sırlar anlatılıyor. Lap gelir yapışır. Bir tane yapışırsa ne? Ne kadar uyarsan da bak sen bu mertebeden adamı değilsin. Bu hakikatten yanlış anlam çıkarırsın. Yanlışa gidersin. Desen dahi yok yok gitmem ben tamam her şeyi biliyorum der gene gider gene sapıtıram. Musa aleyhisselam, Hazır aleyhisselam. <gülüyor> Musa aleyhisselam tabi e, tabii o da hani sende e, senin bilmediğini bilen ilim sahibi tabii. kulun var dediği zaman Allahu Teala Musa aleyhisselam da o zaman onunla beni karşılaştır ya Rabbim dedi ya. Elhamdülillah. Hızır Aleyhisselam da sen bana Eyvallah. tahammül edemezsin dedi. Çünkü bilmediği cihetten bilgiye sahip. Musa Aleyhisselam'ın bilmediği cihetten e bir abi, bir bilgiye sahip. bir şey soracağım. Sahip. Bunların arasında bir üstünlük var mı abi? İkisi de doğru şeyi yaptı ama. Şöyle bir kıyaslama yani e, kıyas demeyelim de karşılaştırma diyelim. Kıyas diye bir şey yok. E, bunların arasında böyle bir üstünlük görebilme şeyimiz var mı? Mesela işte Hızır Aleyhisselam ledüni bir ilim aldığı için o ilim daha ağır hakikatlerde ama bir taraftan da bir de Allah'ın emrini yapan bir tarafı da vardı. Evet, da şeriatta. Şeriatta. Ağırdı. Şeriatta Musa Aleyhisselam, şeriat ilimlerinde Musa Aleyhisselam öndedir. Ledün ilimlerinde de Hızır Aleyhisselam öndedir. Yani ikisini yan yana getirip de hangisi daha öndedir denilmez. Sadece yani kullanım alanları, bulundukları tabii, yerler. Tabi. Bakın o zaman işte şu hakikat gene çıkıyor önümüze. Muhsin İbn Arabi Hazretleri'nin dediği. Hakikat tektir. Değişmez ve başkalaşmaz. Hükümler Aynen. farklılaşır. Hükümler neden farklılaşıyor? Bulunduğun hal, mertebe, şart gereği hükümler farklılaşır. Şimdi Hızır Aleyhisselam'ın bulunduğu hal, mertebe, şart başka. Musa Aleyhisselam'ın bulunduğu hal, mertebe, şart başka. Dolayısıyla ikisinin hükmü farklılaşıyor. Birisi çocuğa vurup öldürüyor ki öldürmesi gerekiyor. Ledün ilminden öyle bilgi aldı. Yani Allah'ın emri cihetinden aldığı bilgiyle hareket etti. Ama Musa aleyhisselam o zamanın Allah'u Teala'nın yaratmış olduğu o zamanın Resulü, Nebisi ve kendine vermiş olduğu bir şeriatı var. Resul ve Nebi olması hasebiyle kendine verilen şeriatı korumak zorunda. Ve ona göre hareket etmek zorunda. Çok acayip bir şey ki sana uydum diyor yani. Orada da Hızır aleyhisselam diyor ya yani. Musa Aleyhisselam'a uyduğumdan yaptığım yerler de var mesela. Yok hayır o en sonunda. En sonunda he. O e, ilk karşılaştıklarında Musa Aleyhisselam'a Hızır Aleyhisselam hani e, ben seninle birlikte arkadaşlık yapmak istiyorum dediği zaman sen bana tahammül edemezsin, beni anlayamazsın dediği zaman Hızır Aleyhisselam yok hayır ben e, senin seninle arkadaşlık edeceğim, senin sözüne uyacağım. Uyacağım diye. Senin sözüne uyacağım diyor. Musa aleyhisselam. Yani uyacağım diyor. Üç sefer seni uyar, uy, uyumazsan eğer diyor bir daha eğer ben seninle arkadaşlık yapamazsam o zaman senin şeyine uymazsam seninle arkadaşlık yapamazsam o zaman benden ayrılırsın diyor. Hı -hı, uyuyor ama tahammül edemiyor. Yok yine işte sözüne uyduğu yer burası. Eğer ben seni, sana uyumazsam seninle arkadaşlık yapmazsam o zaman benden ayrılırsın. Diyor ya Musa aleyhisselam. Eyvallah. Dolayısıyla Hızır aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a şeriat cihetinden tabi olduğu için onun sözüne uydu. En son arkadaşlığını ayırmak için. Aynen. Ne dedi? Ben sana uyamazsam sözüne uymazsam senin arkadaşlık yapamazsam o zaman benden ayrılırsın. Böyle dedi Musa Aleyhisselam. İşte nasıl bir bağlamış. Hızır Aleyhisselam da yani. o zaman benden ayrılırsın dediği için ayrıldı zaten. Aynen. Tahammül edemedi. Anlayamadı yani hakikatlerini. O zaman benden ayrılırsın dediği için Musa Aleyhisselam'ın sözüne uydu Hızır Aleyhisselam. Ayrılırsın dedi o zaman ayrılması gerekiyordu yani Hızır Aleyhisselam. In. İncelik burada. Eyvallah. İşte burada şimdi hakikat cihetinden bakıldığı zaman hakikat tektir. Hükümler farklılaşır. İşte hepsinin Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'ın farklı bir e, bakışı olduğu için öyle diyelim. Çünkü biri Allah'ın iradesine bakıyor. Öteki Allah'ın Emrine bakıyor, Musa Aleyhisselam, şeriat çünkü Musa Aleyhisselam'a şeriat gelmiş, şeriatı korumakla görevli. Allah öyle emretmiş ona. Dolayısıyla şeriat ne diyor, işte sabi yavru öldürülmez. Peki emir değişiyor mu abi? Emir emir her zaman emrin hükmü geçerlidir. Emrin hükmü geçerli. Ya irade işliyor zaten irade. Hayır, pardon özür dilerim yanlışlık oldu. Her zaman iradenin hükmü geçerlidir. Emirde. Allahu Teala emreder. Bazı emirlerine uygulur, bazı emirlerine uygulamaz. İrade emri kapsıyor ama emir... irade her şeyi kapsar tabi. Emir... Dolayısıyla irade, bu alemde cereyan edeb Allah'ın iradesidir. O zaman hızlı evet. Musa'yı kapsar mı abi? Yok o manada bakamayız. bakamayız. Hayır. Eyvallah. Çünkü Hızır aleyhisselama verilmeyip de Musa aleyhisselama verilen ilim var. Verilen ilim var yani. Tabi. Zaten abi... öyle diyor ya gemide yolculuk yaparlarken kuş gagasına bir su alıp da geminin güvertesine konduğunda bak diyor işte senin ilmin Allah'ın sana vermiş olduğu bir takım ilimler var. Ben senin, sana verilen ilmi bilmem. Bana da Allah'ın bir takım vermiş olduğu ilimler var. Sen de bana verilen ilmi bilmezsin. İkimizin ilmini birleştirsek Allah'ın ilminin yanında şu kuşun denizden, koca okyanuzdan, denizden aldığı gagasındaki bir damla su kadar dahi etmez diyor. Ya, Şimdi öncelik yani öne geçirmek, o ondan önce mi? O bilgide ondan daha mı iyi? Gibi bakarsak hata ederiz. Öyle bir şey yok. Ama peki Muhyiddin i̇bn Arabi... Miraca çıktığı zaman peygamberlerin çoğuyla yani her biriyle Görüştük. görüştü yani. Peki Muhittin İbn-i Arabi'ye Abdülkadir Geylani'den sonraki e, öğrencilerinden biri Hızır hırkası giydirildi şimdi. Bu nasıl bir denklem oluşturuyor abi? Hem peygamberlerle yani Kamil ve Kemalat'ın oluştuğu yerde bu mu giriyor yani ortaya mesela? Hızır Aleyhisselam'dan da bir takım ilimler aldı. İlimler aldı mesela. Tabii ki evet. Yani hem... Tabii. Hem peygamberlerden zahiren e, hakikaten ilimler aldı. Evet. Hem de Hızır'dan Nedimli ilimlerden aldı mesela. Aynen öyle tabii ki. Şimdi Muhammed... Buna ne Yani bu Muhammed'i kadem... Muhammed'i makam işte. Muhammed'i makamda Hızır aleyhisselamdan da onun kademi üzerinden de ilimler alınır. Bütün diğer nebilerin, resullerin kademi üzerinden de ilimler alınır. Muhammed'i makam budur zaten. Elhamdülillah. Çünkü cevami kelim... ...verildi Resulullah Efendimiz'e. hakikatleri toplam toplama mi? verildi. O zaman Muhammedi makamda olan bir veli... ...bütün bu hakikatlerin toplamını kendisi de elde etmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla onun Hızır Aleyhisselam'la da görüşüp... ...ondan da bir takım ledün ilimleri alması gerekiyor. O zaman şöyle bir şey oluyor mu abi Mesela günümüz zahirinde mesela... ...işte ama peygamberi ümmette devam ediyor ama... ...işte her bir velinin işte... ...bir peygamberi bir kademi var. Var. Peki o peygamber mesela Süleymaniye kademi mesela Süleyman peygamberi İsevi kadem, kadem Musevi mesela. kadem evet. Ama bu veli şu dönemde yaşayan bir veliden bahsedelim mesela. Tamam. Bu veli e, o dönem şey değil ama bu kadem ayrı bir şey. Bak şimdi, ama ümmet bu dönemde yaşayan veli Muhammedi olması hasebiyle Muhammedi'dir. Şimdi burayı iyi anlayalım. Muhammedi olmakla birlikte has bir yönü vardır. İşte ona İsevi kadem ya da Musevi kadem denilir. Yani o mu ağır basıyor? O ağır basar. Yani Musa Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'a verilen bir takım ilimler cihetinden ağırlık olarak o bir takım bir şeyler verilmiştir. O ağır, yoğun olarak açığa çıkar. O zaman Musevi kadem denilir. Veyahut işte İsa Aleyhisselam'a verilen ilimler yoğun bir şekilde açığa çıkmıştır ki Murtin İbn ne diyor yolun başında? İsa Aleyhisselam'la Aleyhisselam Aleyhisselam, çok görüşmem oldu diyor. Çok görüşmem onu diyor. Çok görüştüm diyor. İsa Aynen. Aleyhisselam ruhaniyetiyle. Yani, çok da. yani yolun başında hep yani. Peki bir kişi böyle de, bu böyle dedi diye mesela e, Seyir-i e devam eden de yani yolun başında İsa Aleyhisselam'ın kademi üzerine gidebilir bir şey oluşabilir mi yani? Abi? O ona hasta ama. Şimdi her seyru sülâ ilk başlayan İsa Aleyhisselam'ın kademi üzerine başlayacak. Yola giriş oradan geçiyor diye bir şey yok. Hayır. Herkesin fıtratı, ayağını sabitesi farklı farklı. Sen de İsevi hakikatler ağır basar. Senin seyru sülûkun o cihetten olur. İsevi bir takım zuhuratlar üzerinde açığa çıkarsan o yoldan gidersin. Ben de Musevi zuhuratları açığa çıkar. Musevi kadem benim ayağını sabitemde de Hüküm sahibidir. Ben de de o cihetten açılımlar olur. Yani ille yolun başına girdiğin zaman iyisi ve kademle girilir yola diye öyle bir hüküm koyulmaz öyle bir şey yok. Birbir çok peygamber var. Her hepsinin kademi üzerine olabilir. Şöyle evet. bir yazı Bunu, Kelimeler harflerden meydana gelir. Harfler havadan, hava ise Rahmani nefesten meydana gelir. Evet. Yaratılmış varlıklarda eserler isimlerle gözükür yaratılmış varlıklarda, eserler, isimlerle gözüküyor. Tamam, her şeye bir isim verilir. İşte, isevi ilim sonunda oraya varıp dayanır, diyor. Sonra kuşkusuz insan bu kelimelerle Rahmaniye Hazret'in ona Rahmani nefesinden vermesini, ayrıca onda istediği hayatın o nefesle ayakta durmasını sağlar. İş daima bu şekilde döner durur. Evet. İşin nefese bağlanır. Sen paylaştığın yazılardan onda... de değil mi? Yok değil. Değil mi? Bu, İdnir Ağabey'in sözü de... Evet. Zaten önceki muhabbetlerimize de dile getirdik yani hani ciğerden gelen hava mevzusunu, Allah'ın ol emrinin nasıl zuhur ettiğini işte kelimelere dönüşmesini falan. O burada çıkış noktası. Biz nereden ciğerdeki havadan çıktık? O şeyden... Aleme geçmiştik, yaratılmışa. Burada da yaratılmıştan yani kelimeden çıkıyor, şeye dönüyor. Havaya dönüyor. Öze dönüyor yani. Allahu Teala Teala'ya dönüyor. Kuşkusuz insan bu kelimelerle Rahmani Hazretin yani Rahma Allah'ın. ona Rahmani nefesinden... Evet. Ayrıca onda istediği hayatın yani kaderin o nefesle ayakta durmasını sağlar. Evet. İş daima doğru dönüyor. Doğru diyor. Tabii iş böyle. Zaten isimler yani. Bütün alemde cereyan eden esma. lef Mahfuz'dan kadar yansıyor ya abi. Evet. Burada biraz bu işi anlamayla alakalı ışık tutmuş bence. Bu açıklamalar. Tabii o o hakikati anlamaya da faydası var. Levh-i Mahfuz'dan cereyan eden olayların kader var. Kader var. Tabii kaderin nasıl cereyan ettiğine dair. Şimdi bazı hallerde, mertebelerde az önce Semih kardeşimizin dediği yere geleceğim. Hani dedik ya daha önceki sohbetimizde mesuliyet var demiştik. Şimdi mesuliyet yok dediğimiz konu var. Mesuliyet olmaması gerekir dediğimiz yer. Mertebe olarak belli mertebelerde bakış açısını mertebeye göre izah edersek o zaman o karıştırmalar kalkar ortadan. Bazı mertebelerde var dediğimiz bazı mertebelerde yok olur. Mertebeleri karıştırmamamız lazım. Az önce sohbette de verdiğimiz işte o iki tane ehlullah, bir kasap, bir kuma kumaşçı vardı ya davranışları onların uyguladığı evet. davranış. Mertebeye göre bakın nasıl fark ediyor. Birisi o kadar mülayimken öteki sert bir şekilde diyor ki önce kararını ver. Çünkü onun mertebesi onu gerektiriyor. Yani mertebesi gerektiriyor değil mi? Abi? İlim diyor, yok ki, evet. bilmiyorum nasıl Mertebe mertebe çok önemli. Mesela buradan bunla alakalı gene açılım olsun. Bir kafanızın bir yerlerinde dursun. Yeri geldiğinde açığa çıkar. Size faydası olur söyleyeyim. Hazreti Ebu Bekir diyor ki İlk zamanlar çok ağlardım. Allah tefekkür ettikçe işte Kur'an okundukça sonra diyor bu ağlamalar benden kalktı. Elhamdülillah. Şimdi o ağlamalar ondan kalktı diye önce kalbi çok yufkaydı. Allah'a karşı çok Kalk sevgisi, vardı. çok muhabbeti, çok korkusu vardı da o korku kalktı. O sevgi kalktı. O muhabbet mi kalktı? Haşa öyle bir şey yok. Mertebe olarak mertebe aldı. Mertebe alınca o hal kalktı oradan. Fütuhatta geçiyor bu geleceğiz bak. İlk zamanlar diyor çok ağlardım diyor. İlk okuduğumda hani ikinci okuduğumda hani etkilendiğim ayetlerle benim de hani gözümüzden yaşta geldi oluyordu. Sonradan gelmiyor. Ama ben bunu hani haşa öyle bir makam olarak görmüyorum da buna hal tabii hal farklı ama Alışmışlık da belki. O ayrı bir şey. Hani artık e e, bizdeki, e, sıradan <gülüyor> o sıradanlaşır, o ayrı bir şey ama bir Ondan de... aldığımız o ilmi ya da o anlamı, o duyguyu aldık. Bir daha bu beden orada bir hale girip o durumu yaşamıyor diye bakıyorum hani. Öyle de bakılır. Şimdi içinde bulunduğun hal önemli hı hı. ya da mertebe önemli. Şimdi içinde bulunduğun halden dolayı bir gelmiştik hali hasıl olmuştur. Artık o okuduğun ayetleri sürekli sürekli okuya okuya sıradanlaşır. Dolayısıyla o okuduğu ayet seni etkilemiyor olabilir. Yani ilk zamanlardaki ağlatan ayet etkilemiyor olabilir. O farklı bir durum. Hz. Ebu Bekir'den anlattığım durum daha farklı bir durum ama. Orada bilincin artmasıyla, Allah'ı anlamak, idrakteki idrak düzeyinin yükselmesiyle birlikte kendisindeki halin değişmesini ifade ediyor Hz. Ebu Bekir. Yani Allah'ı bilmede daha çok yol kat etmiş olmasına rağmen idraki daha yüksek düzeye ulaşmasına rağmen ilk zamanlardaki o Kur'an okunduğundaki ağlama halleri benden diyor sonraları yoktu. Bu onun kalbinin katılaştığı anlamına gelmez. Ya da Allah'tan uzaklaştığı anlamına gelmez. Daha çok Allah'a daha da yakınlık kurmaya başlamış çünkü Hüseyin Resulü'nü mertebe almış. Sürekli ilerleme kaydediyor. Orada demek ki burada anlatmak istediğim şu o mertebeleri iyi ayırt edelim. Mertebe, mertebeleri ayırt etmek çok önemli bir şey hakikaten. bak, Bu bizim hayatımızın her alanında karşımıza çıkacak bir şey. Yani hem kendi açımızdan hangi mertebedeyim ve karşılaştığım olaylara ne şekilde muamelede bulunmam gerekiyor bunu bilmek için çok önemli. Hem de muhatap olduğumuz insanların bize seslendiği noktada mertebesi ne? Onun mertebesine göre de biz ona muhatap olmamız gerekiyor. O zaman mesela hani şimdi e, pardon sözünü kestim. Semih kardeşim o anda olumsuz dediği şey şu anda olumlu olabiliyor yani. Yani eğer, yani o konu üzerinde olumsuzken şu an olumlu olabiliyor yani. Veya mesela Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Resulü'nün Hazreti Ebu Bekir anh, ölmeden önce e, ağladı. Cidde, ağladı. Öldükten sonra diğer sahabe-i ikram ağladı. ağladı. Hazreti Bekir ağlamadı. Arası. Evet. evet. Yani, ama orada bir e, makamının büyük olduğundan dolayı bunu biliyor mu da yani. yani. Yani Orada zaten, hani diyor ya, e, orada sonradan da geçiyor yani. Kişinin öldükten sonra, yani şu anlaşılıyor ki kişi öldükten sonra ağlamayacağmış gibi hareket etmek gerekiyor. Hayattayken ağlamak, hayattayken ağlamak evet, lazım. Ağlayacaksan hayattayken ağla. <Gülüyor> Tabii. Öldükten sonra ağlamaya gerek yok. Veya gene mertebelerle alakalı şu bakış açısından da bakın. Mesela ne diyor? Hz. Bilal Resulullah Efendimiz ne diyor Hz. Bilal için? Beni cennette ne ile geçtin? Elhamdülillah. Yürüdüğüm yerde senin Ayak izlerini gördüm. Benim neyle geçtin? Şimdi bu söz iyi anlamak lazım. Kim kime dedi bu? Hazreti mi? Yok Hazreti Peygamber. Peygamber mi? Efendimiz, Resulullah Efendimiz Hı. Hazreti Bilal'e söylüyor. Hı. Beni neyle geçtin diyor. Hazreti Bilal'de diyor ki ben abdestimi bozduğum zaman hemen derhal abdest alırım ve her abdest alışımda da iki rekat nafile namazı kılarım. Hı. Hı. Hı. Demek ki diyor sen onunla geçtin Resulullah Efendimiz. Şimdi geçme meselesini iyi anlayalım bakın. Resulullah Efendimiz'i hakikat cihetinden hiç kimse geçemez. Burada sadece o amelle Resulullah Efendimiz'i geçtiğine işaret var. Neyle? Her abdestsiz gezmeyip her abdesti aldığında kireken mutlaka namaz kılarmış. Bileleha Beşi. Şimdi oradaki geçmeyi iyi anlayalım. Eğer bu sözü okuyup da he, demek ki Bilal Habeşi üstün Peygamberimizden üstün müymüş ki bu neyle geçtin diyor cennette onun önündeymiş gibi algılarsak yanlışa düşeriz. Öyle bir şey yok. Sadece o amelle alakalı bir üstünlük var. Bak, o amelle alakalı. Ama umumi manada Resulullah Efendimizin üstüne kimse çıkamaz zaten. Burayı iyi anlamak lazım. Veyahut da Resulullah Efendimiz bütün alemlere rahmet olarak gönderdi. En kamil, en mükemmel Yaratıl, yaratık değil mi? Yaratılmış olandır. Böyle olmasına rağmen, cevami Kelim, bütün hakikatlerin toplamı, geçmiş gelecek ümmetlerin tüm bilgisi kendisine verilmiş olmasına rağmen, Yaraları hurma, sağlam. hurmaların aşılanması mevzuunda ne dedi? Niye yapıyoruz ki böyle yapmasanız da bu meyve olmaz mı dedi? O sene hurma olmadı, aşılama yapmadı sahabe. Sonra dediler ya Resulallah sen böyle dediğin için yapmadık, hurma olmadı. Siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz dedi. Bir de abi. Şöyle... Şimdi dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz dedi diye şimdi sadece dünyalık işlerde sahabenin bazılarının ya da diğerlerinin tamamını Peygamber Efendimiz'den daha çok bilgiye sahip olmuş olması Peygamberimizden bilgi kamil anlamı çıkma, çıkartmaz Hı. ki. Sadece o alanda onların bilgisi. Dünyalık işte. Ama hakikate yönelik bilgi de Resulullah Efendimiz'in üzerinde kimse bilgiye sahip olamaz. Mertebelerden girdik ya konuya. İşte burayı iyi anlayalım bak. Muhyiddin i̇bn Hazretleri öyle söylüyor. Diyor ki kamil her manada her alanda kamil olmayı gerektirmez. Evet bir insan kamildir. Ama her manada her alanda kamil olmayı gerektirmez diyor. Kamili olmayan alanında kamili olmadığı alanda ki eksikliğinden dolayı genel manadaki kamilliğine şey vermez, engel teşkil etmez yani. Bir alanda eksiği olabilir bir insan. Ama umumi manada kamil olabilir o kişi. Eyvallah. Yani işin sonu yine her şey Peygamber Efendimiz'e, o mesela bir örnek velilerden biri, Miraca çıktıktan sonra hani bir mescitte hadi gidelim falan dediği yerde evet. orada. Bir de abi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Adem su ile toprak arasındayken ben nebiydim diyor. Evet. Ben peygamberdim diyor. Evet. İlk olarak yani. Evet. Şimdi ilk peygamber peygamber efendimizdi. Son, son peygamber de peygamber efendimiz. Evet. E zaten başladı bitti. Evet. Başından sonuna olan olayda da zaten peygamber efendimiz ilk ise sonda o olmadı mı yani? Tamam. Bir daha Bat, batında ilkti. Batında ilk, zahirde son sondu yani Tamam. Yani. Batında ilk peygamberdir. Elhamdülillah. Çünkü <gülüyor> ilk yaratılan o. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz işte? <gülüyor> Allah'tan geldik. Allah gidiyoruz işte. Onun hmm. gibi bir şey çıkmıyor. Ondan geldik. Ona gidiyoruz. Hmm. Yani. Batında ilkti. Tabii. Çünkü ilk yaratılan Nur-u Muhammedi. Dolayısıyla ilk peygamberdi. Ama zuhurda yani şehadet alemine gelişte de en son geldi. Evet. Surat'ta da en son nebidir. Mühür onun elinde. Elhamdülillah. Hatem'in nebi. Ama tabii bir şey hüküm verdiğimizde davranışlarımızda o anki hal, o anki mertebimize göre yargılanacağız değil mi? Hani aynı kişi onu yaptığında, iki ikimiz karşılaştığında aynı günaha girdik ama onun belki sıkıntı yaşayardı muhakkak tabii kişi haline, mertebesine, duruma ahvaline göre muamele görür aynen öyle bu dünya hayatında da zaten bir takım hükümler de öyledir mesela ona örnek İmam Malik Hazretlerine bir şahıs geliyor hep bu örneği sık sık veririz Ya Malik deniz domuzunu, etini yemek helal mi haram mı diyor İmam Malik Hazretleri de haramdır diyor itiraz ediyor soran şahıs Ya Malik diyor Deniz domuzu dediğim denizde yaşayan bir balıktır. Niye sen onu haram dedin? Balık niye haram olsun? O zaman İmam Mahallek Hazretleri diyor ki sen deniz domuzunu yemek haram mı, helal mi diye sordu. Sen onu domuz diye niteledin. İşte bu nitelemenden dolayı haram oldu. Bak söz çok önemli. Eğer deniz domuzu diye sormasa da denizde yaşayan bir fok balığı var, etini yemek helal mi? Diye sormuş olsaydı İmam Malik hazretleri helal diyecekti. Ama on nitelemesiyle kendine sadece değişiyor o durum. Tamam ona, ona değişiyor ona, verdiği, ona haram oldu işte. Sadece ona mı haram? Tabi. Benimiz domuzu diye sordu onun nitelemesi domuz. Hı hı. O şahzadonun domuz diye niteledi. o zaman ona haram. Haram oldu onu. Çünkü karşı taraftaki soranın niyetini anlamıştı biliyordu veya. Şimdi o da olabilir. Ya da yediğinde. O zihninde domuz olduğu için etkisi de belki oraya... Çünkü domuz diye niteleniş şey. artık. Ona domuz damgasını vurmuş o adam. Domuz diyor. Domuz deyince de haram olmuş oldu işte. Hüküme hüküm haram oldu. Böyle bu nevi şeyler var mesela. insanlar normalde helal olan şeyler bazı insanlara haram olur. Kendi kendine haram eder. Sözünden dolayı, ağzından çıkan kelimeden dolayı, söyleminden dolayı haram edebilir kişi. Elhamdülillah. O zaman demek ki hakikat tek hükümler, hükümler farklılaşıyor. Işte. Helal, haram olabiliyor. Haram, helal hmm. olabiliyor. Domuz etini yemek haramken şeriatta açlıktan ölmek üzere olan dağ başındaki insanın yemesi helaldir. İşte bak yemesi haram helal yok. oldu. Yemesi lazım. Ama Yemezse hesap sorulur. Yani Hayatta kalmak için yemek zorunda, yiyecek. Hmm. Başka bir hemen konuya girdim ama. Kur'an'daki hakikat ve şeriat olarak baktığımızda Ayırım yapmışlar illa sayı olarak bir sayı çıkarmışlar mı? Yok var öyle mı? bir sayı çıkarmamışlar. Çünkü her ayetin şeyi var çünkü, hem şeriat perdesinden bakışı var, hem hakikat perdesinden bakışı var. Bu alemden yedide açık, açık vahim olanlarda vahim diyeyim o zaman hani, belirli olanlarda, yani bariz olanlarda, ilk yorum hemen, ilk yorumda, ilk akla geldi, hangisi daha ağır basmıştı? Bence eşittir. Hep böyle matematik sepon yaparlar, yaparlar ya Ya öyle bir işte sayı olur, çıkartılmamış. Öyle bir sayı olur, görmedim olabilir. çalışma. Ama yani ben Muhittin İbn Arabi Hazretlerimin Fütahat'ta yazmış olduğu bir ayete e, işari yorum der o. İşari. Yani tefsir demez. İşari yorum der. Onun da sebebini anlatıyor. Neden işari yorum dediğini. Çünkü Ehliullah der. Ayetteki hakikat cihetinden gördüğü manayı işte bu hakikat cihetinden bunun tefsiri böyledir derse zındık ilan edilecek ya da kafir ilan edilecek ya da İslam camiasından dışlanacak hakikati anlayamayanlar tarafından tepki görecek ya da cezalandırılacak ya sürgüne gönderilecek veya idam edilecek böyle tehlikelerden ehlullah kendilerini korumak için işari yorum demişler işari mesela o küfür onların gözü vardır Onların gözleri vardır görmezler. Onların kulakları vardır işitmezler. O hangi ayette tam hatırlayamıyorum şimdi. Hayvan Onu... gibidir. Lan. Hatta hayvandan da aşağıda var, değil mi? Şimdi ben o anladım. ayetin işari yorumunu yapmış Muhittin İbn-i Hazretleri. O, o küfür ehli. Kafir, onlar kafirlerdir. Diye geçen ayette kafiri alıyor. İşari yorumda müminin hası yapıyor. Neden? Kafiri kelime manası olarak örtme. Çünkü diyor onlar kafirdir. Evet. evet. Bu manada ehlullah, ehlullahın büyükleri tam kafirdir. Yani hakikati tam örterler. Kimden? ehli olmayandan. İşte böyle oynamalarla insan işte onu anlamazsa. Heh. Ama orada Ama ne gerek vardı? Var. Sarpı. Şimdi... Şimdi... şimdi ne gerek vardı? Diye. Ama Sarpıtıya o yorumada gerek var şimdi ehlullah. O, yani ayete oradan çok bakıyor. Çok güzel kelimelerle birçok kelimeli anlatılabilecekken neden bu yolu seçiyor? Ama bu kelimenin de anlamı bu. Yani başka bir şey olmayan bir şey ya da kendi kafasından çıkarttığı Hayır, bir şey de, değil de, ki de, bakma bu. Batma demek yerine de, niye kafir diyor? Ama kafir A Arapçada öyle diyor. evet, oturuyor. Kafir. Ama... Bakın kafir Arapçada kafir kelimesi hmm. nerede kullanılır? Çiftçi için kullanılmış. Arapçada kafir kelimesi çiftçi. Çiftçi hmm. nedir? Tohum örten. örten. <gülüyor> i̇şte kafir örten anlamında. Ama işte bunu okuyan kişinin bunu yanlış şey çekebilme ihtimalini kapatması gerekmiyor mu? Kendini de koruması. Ama açıklıyor demiş. Gerek zaten işareyi yorum diyor işte. Bak burada böyle koruyor. He. Kendini böyle koruyor. Buradaki işareyi yorumumuz budur diyor. Yani diyor ki senin sıradan insanların anladığının fevkinde çok bir sırlı şey bir istiyor. mana çıkartacağım ben şimdi burada diyor. İşte bunun içinde diyor sen bu işin ehliysen bana yakınsan söylediğim sözlerimden İşaret ettiğim kelimeden manayı doğru anlayabiliyorsan gel verin. Anlayamıyorsan git geri. Güzelce mesajını vermiş. Elhamdülillah oturuyor ya. Tabi. Orada işte kafirler öyle diyor. Kafirler örtenler. Hakikati örtenlerdir. Onların gözü işte Allah'tan gayrısına kapalıdır. Bizi, Görmezler. Biz de kafiriz. Amet abi o zaman örtüyoruz bu, bu hani kaydı. <gülüyor> bir manada örttüğümüz zaman bir hakikati o manada tabii ki kafir denilir. Buradaki kafir ile şimdi genel literatürde kullanılan kafir yani Allah'ı inkar eden kafir ayırmak lazım. Burada kafirin kelime manası olarak kafirdir. Mevzusunu konuşmuş olduk şimdi burada. Ama halk arasında genel bilinen, kafir diye bilinen Allah'ı inkar eden, Allah'ı inkar eden, reddeden kitleye söylenen kafir kelimesi ayrı. İlk dakika gelince beyinde bizim yanıyor. İşte biz aslında var ya bu kavramları, bunları Kesinlikle. çok iyi, yer, bunda işte çok hatalarımız var. Ne yapıyoruz? Bizim bir takım şartlanmalışlarımız var. Şartlandırılmışız yani. Bir takım hmm. kelimelerle beynimizde bir e, mana çıkıyor. Nasıl şartlanmışlık verdiyseler bize, o verdikleri şartlanmışlıkla o kelimeler konuşulduğu zaman tık diye bir mana çıkıyor beynimizde. Direkt oraya kitleniyoruz. Halbuki o kelimenin kökünün ne anlama geldiğini araştırmış olsak, o kit kendimiz mananın ötesinde çok farklı manalar olduğunu göreceğiz. Bunun için de işte de bunları çoğalmasını yaşamazdık. İşte bunun için aslında kelimelerin köklerine inmek lazım. Manalarının ne olduğuna bakmak lazım ve tasavvuf ehlinin ya da işte bir takım mürşidi kâmillerin kitaplarında kullanmış olduğu kelimelerin öz manalarını iyi anlamak lazım. Anlayamadığımız zaman oradan kendi zanlımıza göre bir mana çıkarıyoruz. Burada diyoruz böyle demiş. Halbuki çok daha farklı bir mana var orada. Halbuki aynı kelime bak. Gözümüzün önünde aşikar. Evet. Ama o o kelimeyle daha farklı bir manaya işaret ediyor. Kelimenin esas kökündeki manaya işaret ediyor. Biz ise bize toplumdan gelen şartlanmışlıkla bize yerleşen manaya yöneliyoruz. Biz onu görüyoruz orada. Evet. Burada da büyük hataya düşüyoruz işte. Maalesef. Orada büyük hataya düşüyoruz. Allah'a şükür